Aziz Mahmud Hüdayi Rahmetullahi Aleyh İsmi Aziz Mahmud Hüdayi Doğumu 1541 Şerefli Koçhisar Vefatı 1628 Üsküdar İstanbul'a gelip yerleşmesi 1598 Baba adı Fadlullah bin Mahmud Hocaları Nazırzade Ramazan Efendi, Muslihuddin Efendi, Halveti Şeyhi, Kerimuddin Efendi, Hızırda Halveti Şeyhi, Muhammed Üftade, Mahmutüdayi, Fadullah bin Mahmud'un oğludur. Çocukluğu Sivrihisar'da geçti. Burada ilk tahsiline başladı. İlmini ilerletmek için İstanbul'a gitti. Küçük Ayasofya Medresesinde tahsiline devam etti. Çok zeki olup bir defa okuduğunu zihninde tutar, tekrar kitaba bakmaya lüzum hissetmezdi. Hocalarından Nazır Zade Ramazan Efendi ona hususi bir ihtimam gösterirdi. Mahmud Uydai genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanın fen ilimlerinde büyük bir alim oldu. Hocası Nazırzade, onu yanına yardımcı olarak aldı. Mahmud Hüdayi, bir taraftan hocası Nazırzade Ramazan Efendi'ye yardım ederken, diğer yandan da Halveti yolunun şeyhlerinden Muslehuddin Efendi'nin sohbetlerine katılarak tasavvuf yolunda ilerlemeye çalıştı. Bu arada hocası Nazırzade'nin Edirne'de bulunan Sultan Selim medresesine tayini çıktı. Mahmut Hüdayi 28 yaşındayken hocası ile Edirne'ye gitti. Ramazan Efendi kısa bir süre Edirne'de müderrislik yaptıktan sonra Şam ve Mısır'a kadı tayin edildi. Talebesi Hüdayi'yi hiç yanından ayırmıyordu. Mahmut Hüdayi Mısır'da Halveti şeyhlerinden Kerim-üttin Efendi'den ders alarak tasavvuf yolunda yetişmeye çalıştı. Mahmud Hüdayi, 33 yaşındayken, hocası Nazırzade ile Bursa'ya geldi. Burada, Ferhadiye medresesinde 3 sene müderrislik yaptı. 3 sene sonra, hocasının vefatı üzerine Bursa kadılığına getirildi. Bursa'nın Hisar semtinde oturan fakir bir kişi, her yıl hacca niyet ettiği halde zuhur eden maniler sebebiyle gidemeyişi kendisini fazlasıyla müteessir eder. Maddi ve bedeni bakımdan yeterli güçten mahrum olan bu zat birkaç yıl bu arzu ve iştiyakını giderme imkanını bulamaz. Karısıyla arası açılır. Bu hali gören komşu ve ahbaplar fakir zata Hazreti Üftadeyi tavsiye ederler. Hisar semtinde oturan fakir, üftadiye giderek derdini izah ve arz etmekten çekinir. Gece evine gidemeyecek hale gelir. Bir gece sokak ortasında, bir tezgah başında, başı ellerinin arasında düşüncelere dalar ve bir müddet sonra da kendinden geçer. Gecenin karanlığı, zifirleşmiş, ufkun ayazı hışmıyla kendini gösterirken, Sabah ezanlarının uyarıcı sesiyle irkilen adam, kendisine yaklaşan birinin dizi dibine kadar sokulduğunu fark eder. Yaklaşan çok sessiz gelmiş, bitişiğindeki binek taşının dibine gelinceye kadar kendisini sezdirmemişti. Pek içten ağlayan hisarlı fakir, birdenbire bütün kederlerden kurtulduğunu, sıkıntılarının kalmadığını hissedivermişti. Başını kaldırıp gelenin yüzüne sevinçle baktı. Sakalından kayan gözyaşlarını kurutmaya çalışırken muhatap sordu. ''Neden ağlıyorsun?'' Fakir, ''Karım evden kovdu da ondan.'' ''Muhatap, kimsin sen?'' Fakir, ''Ben mi? Bire eskici. Bu tezgahın başında beni hiç görmediniz mi?'' Muhatap devam etti. Gördüm. Ben kimim biliyor musun? Şeyh Üftadesiniz efendim. Sizi tanımayan var mı? Üftade, neden evden kovuldun diye sordu. Fakir, hacca gidemediğim için. Karım hacı karısı olmak istiyor. Senelerdir başımın etini yer. Fakat ben fukara bir eskiciyim. İki akçeyi bir araya getiremiyorum ki. Üftade, şimdi hacca gitmek ister misin? buyurdu. Fakir üzüntü ve çaresizlikle inledi. Neye yarar? Yarın hacılar Arafat'ta olacaklar. Onlara yetişmenin imkanı yok ki. Üftade ısrarlıydı. İstersen sen de yarın orada olabilirsin. Fakir çok şaşırmıştı. ''Benimle şaka yapmıyorsun ya?'' ''Hayır, şaka etmiyorum. Haydi Allah selamet versin.'' ''Doğru, eskici Mehmet dedeye git.'' Fakir sevinerek ayrıldı. Doğru, Pınarbaşı mevkiinde bulunan eskici dükkanına giderek, hocasının selamını söyledikten sonra kendi durumunu anlattı. Mehmet dede, ''Ey fakir, gözlerini kapa, aç demeden sakın açma.'' dedi. Fakir gözlerini açtığında kendilerini Mekke'de buldular. Eskici Mehmet dede, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın izniyle fakiri bir anda keramet göstererek Hicaz'a götürmüştü. O gün Arefe'ydi. Hacılar Arafat'a çıkmışlardı. Fakir ve Mehmet dede de ihram giyip Arafat'a çıktılar. Ertesi günü Kâbe-i Muazzama'yı tavaf ettiler. Ziyaret yerlerine gittikten sonra Bursalı hacıları buldular. Onlar, hemşehrileri olan Mehmet dedeyi ve fakiri görünce sevindiler. Fakir, birkaç hediye alıp bir kısmını götürmeleri için hemşehrisi olan hacılara emanet etti. Vedalaşarak ayrıldılar. Aynı şekilde, bir anda Mekke-i Mükerreme'den Bursa'ya geldiler. Fakir, getirdiği bazı hediyelerle eve gelince hanımı birkaç gündür eve gelmeyen kocasını eve almak istemedi. Fakir hanım ben haçtan geliyorum. İşte bu getirdiklerimi de Mekke'den aldım. Dediyse de kadın bir de yalan söylüyorsun. Üç beş gün içinde hacca gidilip yenilir mi? Seni mahkemeye vereceğim dedi. Kadın Bursa kadısına giderek durumu anlattı. Nikahımızın feshedilmesini istiyorum dedi. O sırada Bursa kadılığına Aziz Mahmut Hüdayi bakıyordu. Kadı kadının kocasını da çağırtarak onu da dinledi. Fakir hacca gittiğini, Kâbe-i Muazzama'da tavaf edip ziyaret edilecek yerleri gezdiğini, Bursalı hacılarla görüşüp getirmeleri için emanet eşya verdiğini iddia etti. Bu maksatla Mehmet Dede'yi şahit gösterdi. Mahkemeye çağrılan eskici Mehmet Dede, "Şeytan Allahu Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan diğer ucuna gittiği kabul edilir de bir velinin bir anda Kabe'ye gitmesi niçin kabul edilmez?" dedi. Kadı Aziz Mahmut Dâî hayret ederek mahkemeyi diğer hacıların geleceği günlerden birine tehir etti. Aradan günler geçti. Bursalı hacılar haçtan döndüler. Mahkeme gününde de şahit olarak fakirin haç vazifesini yaptığını, hatta emanet verdiği şeyleri getirdiklerini bildirdiler. Kadı, şahitlerin verdiği ifade ile davacı hanımın nikahı feshetme isteğini reddetti. Böylece boşanma hadisesi olmadı. Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi'yi bu hadise, derinden yaralamıştı. Bu konuyu akşamları düşünür, geceleri uykusuz kalırdı. Bir gece henüz dalmıştı ki, korkunç bir rüyanın tesiriyle yatağından fırladı. Rahatını ve huzurunu birden kaybediverdi. Kendisini cehennemde eza ve cefa çeken asi kullar arasında gördü. Artık bu rüyadan sonra Bursa Kadısı Aziz Mahmut Hüdayi, Ferhadiye medresesinde ders kürsüsünde konuşurken rüyasını hatırlıyor işte o zaman da neşesi kaçıyor ve nutku kesiliyordu. Hayal ettiği korku ve heyecan veren rüyanın her an yankısı ile soğuk terler döküyordu. Ruh ve sinir sistemi iyice bozulmuştu. Nihayet eskici Mehmet dedenin yanına gitti ve Beni talebeliğe kabul buyurmanız için gelmiştim, dedi. O da, nasibiniz bizden değil, üftadedendir. Onun huzuruna giderek müracaatınızı bildirin, dedi. Kadı evine gitti. Hizmetçisine atının hazırlanmasını emretti. Kendisi de sırmalı kaftanını ve sarığını giyerek hazırlanan atına bindi. Yanına seyisini de alıp üftade hazretlerine gitmek üzere yola çıktı. Halen Üftade Mahallesi'nin Kuzguncuk ismini taşıyan yamacından bayıra tırmanmaya başladı. Şimdiki Üftadezade Sokağı'nın ilk dönemecinde bindiği hayvanın yürüyemediği görüldü. Atın arka ayağı bu kağlığına kadar çöken bir kayanın içine girmişti. Kalıp gibi kayanın içinde sıkışan hayvancağızın ayağını kurtarması mümkün değildi. Kadı şatafatlı elbisesiyle attan indi. Üftade tekkesine kadar 40 derecelik bayırı görünce inmemeyi düşünmüştü. Hayvanın tırnağının takıldığı yer Üftade'nin mürşidi Hızır Dede'nin mübarek ikametgahı önüdür. Kabirlerinin de aynı hizada üç kuzular karyesinde bulunduğu belirtilir. Kadı attan iner inmez hayvancağız ayağını göçen kayadan çıkararak rahatlamıştı. Bugüne kadar aynı kayanın üzerinde bulunan atnalı şeklindeki çukur, herkesi inandıracak derecede kuvvetli bir delildir. Fakat sonra asfaltlanarak bu iz kaybolmuştur. Kadı Aziz Mahmut Hüdayi, kanter içinde, tekkenin selamlık kapısında karşılanıp kahve ocağı ismi verilen bir bekleme odasına götürülür. Burada bir hayli dinlenir. Şeyhi görmek isteği, görevli derviş tarafından harem dairesindeki mabeyn halayığına kafesli pencereden haber olarak iletilir. Bir müddet sonra, selamlık üst katındaki misafirhaneye geçen Hazret, iki derviş refakatinde kadının üst kata gelmesini söyler. Kalın kestane tahtalarından döşenmiş, geniş tabanlı ve yüksek tavanlı odada, üftade, dertli Kadı Efendi'yi hayranlıkla dinler. Hal ve tavrına, acıyan bakışlarla katıldığını hissettirir. Cehennem rüyasından beri geçirdiği ızdıraplı hayata melul ve mahzun sükûtu ile katıldığını sezdirir. Bütün ruhi yapısıyla üzüntü duyduğunu ifade eder. Sonra birden boynunu büker ve ''Yanlış kapı çaldım. Burası yokluk kapısıdır. Biz yokluk kapısının kuluyuz.'' Sen ise varlık kapısının adamısın. İkimiz bağdaşamayız. Senin ilmin var, bilgin var, şanın, şerefin, malın, mülkün var. Velhasıl Allah-u Teala'dan başka her şeyin, yani dünyan var. Bizim hiç ama hiçbir şeyimiz yok. Allah'tan başka, dedi. Bu sırada, Aziz Mahmud'un gözlerinden iki sıra yaş, ip gibi yere süzülür. Mağrur Bursa Kadısı'nın tavrı tamamiyle değişmiştir. Ağlamaklı bir sesle şöyle yalvarır. Her şeyimi ben kapının önünde terk ediyorum. Bana söylediklerinin hepsini ve her şeyimi, yeter ki sen elini üzerimden çekme, beni de talebelerinin arasına al. Ben de sizin aşk deryanız içerisinde yanayım ve boğulayım. Ertesi gün, Bursa Şer'iye Mahkemesi'nin ünlü kadısı kürsüsünde yoktu. Kadı Aziz Mahmud Efendi, vazifesi başına gelmemişti. Makamı bomboştu. Cahil halk nazarında, veli ile deli arasında büyük fark yoktur. Aziz Mahmud Efendi'nin adı, kısa zamanda bütün Bursa'da, delikadı olmuştu. Günlerce bu hadise ağızların sakızı haline geldi. Nihayet konuşmalarının sonu geldi ve halk artık dedikodu yapmaktan usandı. Peşine çoluk çocuğun takılarak yol boylarında delikadı delikadı diye tempo tuttuğu günler kayboldu. Kadının dergaha gelişinin ilk günlerinden biriydi. Sırmalı kadı kaftanı hala Aziz Mahmud'un üzerinde duruyordu. Üftade ona, ''Seni dervişler arasına katmam için bugün şu iki sırağa takacağım ciğer ve mancaları sokak sokak dolaşıp satacaksın.'' diye emir verdi. Şeyhin emri noksansız yerine getirilmesi gerekirdi. Derviş, şeyhin infaz memuru sayılırdı. Derviş Aziz Mahmud'u dahi sırıklara takılan ciğerleri, Hisar, Yerkapı, Pınarbaşı ve Maksem semtlerinde bağıra bağıra sattı. Tekkiye dönerken kuzgunlukla dergah arasında çok ızdırap çekti. Üftade bayırını tırmanırken dere tarafından kadın ve çocuklar bağırarak onunla alay ettiler. Üftade ona satış nasıl oldu diye sorunca o da son ciğeri bayır başında sattıktan sonra, üç kuzular yönünden gelen beş on kadın, birkaç çocuk taş ve söz attılar. Çok üzüldüm, ruhum sızladı, dedi. Tam dört asırdır Üftade Mahallesi hudutları, o sokakta son bulur. O sokakta yapılan inşaatları, birkaç defa ani sellerin sürükleyip götürdüğü hikaye edilir. Halen yüksekten gelen dere suyu, yolları çakıllarla örter. Depremde en çok hasar oralarda olmuş, yangınlar orada birbirinin takip etmiştir. Bir gün Aziz Mahmud Hüdayi diğer arkadaşlarıyla birlikte kırlara gezmeye çıkar. Ayde de yamaçlarında bir müddet dolaştıktan sonra bütün talebeler üstadlarına sunmak üzere birer demet çiçek toplarlar. Aziz Mahmud Hüdayi ise elinde sapı kırık bir tek çiçekle üftadenin huzuruna çıkar. Üstad ona, Oğlum, bütün arkadaşların demet demet çiçekler getirdiler. Sen bize sadece sapı kırık bir tek çiçeği mi layık gördün? der. Bunun üzerine Aziz Mahmud Hüdayi, Efendimiz'e ne takdim eylesem azdır. Fakat hangi çiçeğe koparmak için el uzattımsa, Allah-u zikr ve tesbih elediğini işiterek elimi çekmeye mecbur oldum. Ancak sapının kırılmasıyla, size getirdiğim çiçeğin zikredemediğini anlayarak elime aldım. Size takdim etmek üzere huzurlarınıza getirdim, dedi. Bu hadiseden sonra talebeler, Aziz Mahmud Hüdayi'yi çok çok severler. Üstadı Üftade ise ona konak menzillerini bir bir tırmandırır. Padişah Sultan Ahmet, Aziz Mahmut Hüdayi'yi ziyaret için bir sonbahar günü Üsküdar'a gelmişti. Mürşidini çarşıda alışveriş yaparken gören genç padişah hemen atından indi. Aziz Mahmut Hüdayi'nin elini öptü ve buyurun atıma binin, teklifinde bulundu. Bunun üzerine Aziz Mahmut Hüdayi devletlim. Zahirde Allahü Teala seni sultan, beni hoca yapmış. Sen yürürken benim atına binişim yakışık almaz. Lakin senin bilmediğin bir sebepten daha evvel atına binmiştim. Bunun sebebini bu defa sana etraflıca anlatayım. Üftade Hazretlerinin dergahında safalı demler sürdüğüm bir gün, şeyhim bana sen çok güzel hizmet ediyorsun azizim. İnşallah sana da padişahlar hizmet eder, atının yanında yürürler, diye buyurmuştu. İlk defa senin atına şeyhimin sözü yerine gelsin diye binmiştim, dedi. Hak tecellisiyle içi dışı nur kesilmiş Aziz Mahmut Hüdayi, mürşidinin mübarek yüzüne baktıkça gerçekten hakkı görüyor ve her geçen gün ona daha sıkı bağlanıyordu. Bir kış sabahıydı. Aziz Mahmud Yüdahi gözlerini açtığı zaman mürşidi üftadenin abdest alma vaktinin geldiğini gördü. Üç yıldır devamlı hizmetini gören derviş Hazreti üftadeye abdest suyu dökmek için çok geç kalmıştı. Bir türlü ihmalini affedemiyor, için için kendini parçalıyordu. Çünkü abdest suyunu ısıtacak zaman kalmamıştı. Hemen bakır ibriği cami bitişiğindeki çeşmeden doldurdu. Kalbinin üzerine bastırdı. Cübbesiyle de sıkıca sardı. Çok içten zikre başladı. Biraz sonra dolu ibriği eline alıp, abdest için hazırlanan Üftade'nin yanına gitti. Üftade, dökülen sudan abdest alırken, başını kaldırıp, ''Azizim, odun ateşiyle ısınmış suya benzemiyor bu su.'' ''Gönül ateşiyle kaynamış, bizi yaktın.'' buyurdu. Elbette ki Üftade'nin indinde Aziz Mahmut Hüdayi'nin ayrı bir yeri vardı. Bu hadise Üftade'yi haklı çıkarmıştı. Seçkin müritlerinin toplandığı bir sohbet meclisine katılan Hazreti Hüdayi salona girince ''Selamün aleyküm'' diyerek hazır olanları selamladı. Herkes bu selamı hemen karşılık verdi. Ve aleykümüsselam. Yalnız orada bulunanlardan sadece biri, derin derin Hüdayi'nin yüzüne bakıp yere kapandı. Devamlı secdede kaldı. Hüdayi hazretlerinin arkasında bulunan genç bir talebe, sabredemeyerek sordu. Üstadım, neden herkes seni bildiğimiz gibi selamlarken o zat yere kapandı? Hüdayi genç talebeye, ''Çünkü oğlum herkes bende kendini görmüştü. O aslını gördü ve secdeye kapandı.'' buyurdu. Bir kış gecesinde Hazret-i Üftade, talebeleriyle sohbet ediyordu. Bir ara, ''Dostlarım, canımız taze üzüm istedi. Acaba bulmak mümkün müdür?'' buyurdu. Talebeler içlerinden bu kış günü bu karda, ''Taze üzüm olur mu?'' diye düşünürlerken, Aziz Mahmut Hüdayi de kendi kendine, ''Madem ki bu sözü hocam söyledi, mutlaka bunda bir hikmet vardır.'' diye düşünerek ayağa kalktı ve, ''Efendim, müsaade ederseniz ben deniz getireyim.'' dedi. Müsaade edilince, sepeti aldığı gibi, Bursa'nın çekirge mevkiinde bulunan üzüm bağına gitti. Bağ karlar altındaydı. Bir asma çubuğunun üzerinden karları temizlediğinde, salkım salkım üzümler gördü. Bunun, hocası Üftade'nin bir kerameti olduğunu anlayıp, üzümleri sepete koymaya başladı. Asmadaki üzümler bittiğinde, sepet de ağzına kadar dolmuştu. Sepeti omuzuna alarak, dergaha doğru yürüdü. Hızlı hızlı yürürken, birden ayağa kaydı ve bir çukura düştü. Çukur derin olduğundan, Çıkmak için çok uğraştı ise de bir türlü bunu başaramadı. Çaresiz kalınca üstadı üftah eden yardım istemek katırına geldi ve içinden ''İmdat ya hocam'' der demez çukurun başından bir ses ''Ey Mahmud uzat elini de yukarı çekeyim'' dedi. Derviş Aziz Mahmud karanlıkta kendisine uzatılan eli ve kendisine bakanı bizzat gördü. Üzüm sepetini sol koluna geçirdi saidi ile kendisine yardımcı olacak saata arzı şükranını belirterek uzanan eli tutmadı yardım etmek isteyene sen zahmet etme bir kere üftadiye uzatılan el ondan sonra kimseye uzatılmaz cevabını verdi bu aşkla kuyudan kendi başına çıkıp zamanında üstadının yanına vardı omuzunda üzüm dolu sepeti gören talebeler şaşırıp kaldılar. Üftade Hazretleri, ''Sana yardım etmek isteyen zat Hızır aleyhisselamdı.'' buyurdu. Aziz Mahmud Hüdayi bir gün Sultan Ahmet Han'la sarayda sohbet ediyordu. Bir ara abdest tazelemek istedi. İbrik ve getirdiler. Padişah, hocasına hürmeten ibriği eline aldı ve abdest suyunu döktü Sultan Ahmet Han'ın annesi de kafes arkasında havluyu hazırlamıştı Valide Sultan kalbinden Aziz Mahmut Hüdai'nin bir kerametini görseydim diye geçirmişti Bunun üzerine Aziz Mahmut Hüdai Valide Sultan'ın gönlünden geçenleri anlayarak hayret bazıları bizim kerametimizi görmek isterler ''Halife-i ruh-i elimize su döküp muhterem validelerinin havlu hazırlamasından daha büyük keramet mi olur?'' buyurdu. Üftade Hazretleri daha sonra yeni talebesinin nefsini iyice kırmak ve terbiye etmek için onu dergahta helâ temizleme işiyle vazifelendirdi. Hüdayi bir gün abdesthaneleri yıkarken kulağına davul zurna sesleri geldi.'' Şöyle bir kulak verdi. Kendi yerine tayin olunan yeni kadının geldiğini ve halkı karşılamaya çıktığını öğrendi. Bir anlık dalgınlık ile kendi kendine ''Yeni kadı geliyor ha, bir çare Mahmud. Sen böyle bir mesleği bıraktın, şimdi abdesthanelerde temizlik yapıyorsun.'' diyerek nefsinin aldatmasına yakalandı. Ancak birdenbire kendini toparladı ve ''Mahmud'' ''Sen şeyhine nefsini ayaklar altına alacağına dair söz vermemiş miydin?'' diyerek bu haline tövbe etti. Sonra da nefsini tahkir için elindeki süpürgeyi atarak, taşları sakalıyla süpürmeye başlayacağı bir anda, şeyhi Üftade Hazretleri kapıda göründü ve ''Mahmud, evladım, sakal mübarek şeydir. Onunla böyle bir iş yapılmaz.'' ''Maksat sana bu mertebeyi atlatmaktı.'' buyurarak hüdayiyi alıp içeri dergâha götürdü. Böylece nefsinin istek ve arzularına sırt çevirip istemediği şeyleri yapmakta büyük gayret sarf eden Aziz Mahmud Hüdayî, kısa zamanda üstadının en önde ve gözde talebesi oldu. Develer yükü kitabın ona öğretemediğini, Üftade Hazretlerinin bir bakışı öğretiyor, gönlünden geçen bir sualine bin cevap birden veriyordu. Nihayet Muhammed Üftade, en seçkin talebesi Aziz Mahmud Hüdayi'ye icaz et, yani diploma verdi ve onu çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'a İslamiyet'i yaymak, emir ve yasaklarını bildirmek üzere gönderdi. Aziz Mahmut Udayi ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giderek hizmete başladı. Ancak burada sadece 6 ay kadar kalabildi. Hocasının ayrılığına dayanamayarak tekrar Bursa'ya geldi. Bursa'ya geldiği günlerde 90 yaşından fazla olan hocasının tekrar hizmetini görmeye başladı. Bu hizmetlerinden çok memnun olan Muhammed Üftade ona oğlum Padişahlar ardınca yürüsün diye dua etti. O sene Muhammed Üftade vefat etti. Aziz Mahmut Hüdayi, manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Bir müddet sonra da, Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Küçük Ayasofya Camii tekkesinde hocalık yapmaya başladı. Bu arada Fatih Camii'nde, talebelere tefsir, hadis ve fıkıh dersleri verdi. Burada kaldığı müddet içinde ilim ve devlet adamlarına kadar uzanan geniş bir muhit edindi. Bu arada Üsküdar'da kendi dergahının bulunduğu yeri satın aldı. Buraya dergahını inşa eyledi. Dergahında binlerce talebe yetişerek her biri gittiği yerlerde feyz ve menba kaynağı oldu. Kısa zamanda ismini duymayan kalmadı. Hakka gönül bağlamak için çırpınan, gerçek hak âşıkları akın akın dergahına koştular. Hasta kalplerine şifa olan sohbetlerine kavuştular. Onun feyz ve bereketleriyle marifetullah'a kavuştular. Aziz Mahmud Hüdayi'nin dergahı en fakirinden en zenginine ve en üst kademedeki devlet adamlarına kadar her tabakadan insanlar ile dolup taşıyordu. Devrin padişahları da ona hürmette kusur etmiyorlardı. Üçüncü Murat Han, birinci Ahmet Han, ikinci Osman Han ve dördüncü Murat Han'a nasihatlerde bulundu. Dördüncü Murat Han'a saltanat kılıcını kuşattı. 1595 yılında İranlılarla yapılan Tebriz seferine, Ferhat Paşa ile beraber katıldı. Zaman zaman padişahların davetlisi olarak saraya gidip onlarla sohbetlerde bulundu. Aziz Mahmudü Dahi Hazretlerinin çeşitli camilerde vaaz vermesi için sevenleri devamlı taleplerde bulundular. O Üsküdar İskelesindeki Mihrimah Sultan Camii ile Sultan Ahmet Camii'nde belli günlerde vaaz vererek insanlara feyz ve marifet sundu. Aziz Mahmud Hüdayi'nin talebesi olmak için, herkes birbirleriyle yarışıyordu. Bunların başında, Sadrazam Halil Paşa, Dilaver Paşa, Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi, Şeyhülislam Hocazade Esat Efendi, Okçuzade Mehmet Efendi, İbrahim Efendi, Nevizade Atayi Efendi geliyordu. O zamanlar, Hüdayi Dergahı İstanbul'un en mühim bir kültür merkezi haline geldi. Orada pek çok alim yetişti. Osmanlı tahtında 20 yıl kadar saltanat süren 3. Murat Han Hüdayi Hazretlerine büyük muhabbet besler ve yapacağı işlerde onunla istişare yapardı. 3. Murat Han 1595 Haziran'ında vefat ettiği zaman Hüdayi Hazretleri şu ilahiyi yazmıştır. Yalancı dünyaya aldanma yahu! Bu dernek dağıdır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir nedir bu? Bunda konan göçer, konuk eğlenmez. Bakma bunun karasına, ağına. Gönül verme bostanına bağına, Benzer heman çocuk oyuncağına, Burada aklı olan insan eğlenmez. Varını isaret Mevla yoluna, Bunda ne eylersen anda buluna, Bir gün sefer düşer berzah iline, otağı kalkacak sultan eğlenmez. Sen ey gafil, ne sandın rüzigârı, durur mu anladın leylü neharı? yükün yeynildi gör evvelden barı. yoksa yolcu gider kervan eğlenmez. Doğrusuna gide gör bu yolların, Geçe gör sarpını yüce bellerin, Dünya zindanıdır mümin kulların, Zindanda olan kul kolay eğlenmez, Ömür tamam olur, Defter dürülür, Sırat köprüsü ve mizan kurulur, Hakkın dergâhında elbet durulur, buyruğu tutulur, ferman eğlenmez. Hüdayi, ne oldu bu kadar peygamber? Ebu Bekri Ömer, osman Haydar, Hani Habibullah, sıddık Ekber, bunda gelen gider bir can eğlenmez. Üçüncü Murat Han'ın yerine geçen Üçüncü Mehmet Han ve ondan sonra tahta çıkan Birinci Ahmet Han da Şeyh Aziz Mahmutüdâî Hazretlerine büyük bir saygıyla bağlıydılar. Osmanlı Padişahı Sultan Ahmet bir rüya görür. Bu rüyasını kimse tabir edemez. Genç hünkâr, rüyanın tabir edilmesi için çağrılıp gelenlere benim rüyamı tabir edecek şahıs gördüğüm rüyayı bilecek kadar deruni görüşe sahip olmalıdır. Der ve gördüğü rüyayı kimseye söylemez. Bu şartlar içinde İstanbul'da rüyayı tabir edecek kimse bulunmaz. Bütün saray erkanı da anlatılmayan rüyayı tabirden aciz kalınca şehir alimleri saraya davet edilir. Açıklanmayan rüyanın izahında onlar da acizlik gösterirler. Hünkâr, ümmeti Muhammed'te Muhammed'de bu rüyayı tabir edecek kimse kalmadı mı? diyerek üzülür. Birisi huzura çıkar ve Üsküdar'da küçük bir kulübede yaşayan sakallı bir zat var. Bursa'dan geldi. Üftadenin sevgililerinden birisidir. Rüyayı bir de ona bildirmek gerek diyerek ortaya bir fikir atar. Hünkar, mayiyetinden bir memuru görevlendirerek Üsküdar'daki zatı saraya çağırtmak ister. Görevli memur, Aziz Mahmut Hüdayi'nin evinin önüne gelip kapıyı çalınca, içerden olgun bir ses, müteakiben bir çift nalinin hıçkıra benzeyen takırtısı kapıya yaklaşmaya başlar. Kalın ağaç kapı gıcırdayarak açılır cübbesinin etekleri, yüksek takunyaların üzerine dökülmüş, nur yüzlü, gür sakallı Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri, memuru güler yüzle karşılar. Memur henüz ziyaret sebebini söylemeden, sağ elini sol göğsüne uzatan hüdai, cübbesinin iç cebinden çıkardığı iki adet zarfı memura uzatır. Bu zarf, muhterem hünkârınızın gördüğü rüyayı hikaye eder. Bu zarfta da rüyalarının tabirleri mevcuttur. Şeklinde açıklama yaptıktan sonra zarfları memura takdim eder. Memur ise çok şaşkındır. Bir şey diyemez, kendinden geçer. Hz. Aziz Mahmud Hüdayi'yi hürmet ve ihtiramla selamladıktan sonra saraya dönmek üzere oradan ayrılır. Memur, başından geçenleri padişaha anlattıktan sonra her iki zarfı takdim eder. Söylenmeden kaleme alınan rüya ve daha evvel hazırlanıp memura teslim edilen rüya tabiri, hünkarı ilk nazarda hayran bırakır. Rüyayı ihtiva eden zarfı açtığı anda, gördüğü rüyanın tamamının güzel bir yazı ile, tesirli bir ifade ile hikaye edildiğini okuyarak şaşar. Rüya şudur. Üsküp civarında yapılan bir savaş sırasında Osmanlı ordusu kafirlerin taarruzu ile geri çekilmiş. Düşman ordusunu sevk ve idare eden Nemçek kralı genç Osmanlı padişahını yakalamış, bir hayli mücadeleden sonra sırtüstü yere düşen padişahın göğsüne oturarak hançerini saplamak üzereyken rüyanın son bulduğu birinci zarftan çıkan mektupta yazılıydı. Bu ifade, Sultan Ahmet Han'ın heyecanının tazelenmesine yol açtı. Süratle ikinci zarfa açan hünkâr, şu tabiri gördü. Yeryüzünde en kuvvetli dayanak topraktır. İnsanoğlunun da en kuvvetli beden uzvu mutlaka sırt kısmıdır. Sırtınız toprakla birleşmiş. İki kuvvet, sırt sırta gelmiş, kuvvet üzerine kuvvet kazandığınız zat-ı şahanelerine manada açıklanmıştır. Bu hal İslam'ın kâfirlere galebesinin nişanesine dair bir vade hüdadır. hüdâdır. tabir edişlerini ihtiva eden mektup, genç hünkârı ziyadesiyle memnun etmişti. O günlerde, Aziz Mahmut Hüdâhi Hazretlerinin zevceleri, bir bebek bekliyordu. Ne var ki, Aziz Mahmud Hüdayi, hocası Üftade'nin aşkına, malını mülkünü terk etmiş, kadılık gibi kıymetli bir mesleği de terk etmişti. O, cebindeki parayı başkalarıyla paylaşmazsa, huzur bulamıyor, hatta rahat uyuyamıyordu. Onun huzur bulması, her gün bir ihtiyaçlının ihtiyacını karşılamasıyla mümkün olabiliyordu. Bir gün gelip aç bile kalabileceğini, aklının köşesine bile getirmiyor, zavallılara, dul ve yetimlere yardım ederek teselli bulmaya çalışıyordu. Çoğu zaman yakacak bir mum bile bulamadığı oluyordu. Ama o yine de aldırmıyordu. Doğum yaklaştığı sırada yapılan sızlanmalar onu hayli üzüyordu. İşte böyle sıkışık bir anda hünkârdan ihsanı şahane olarak bir kese altın geliverdi. Aziz Mahmud Hüdayi içindekileri açmadı ve hepsini hanımının önüne koydu. Buyur kadınım, manaya kavuşanların maddeye tenezzülleri asla olmamıştır. Ama bu gibiler isteseydiler, vadiler dolusu altına sahip olabilirlerdi. Sultan Ahmet Han bir gün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bir hediye göndermiş, o da bunu kabul etmeyerek iade etmişti. Padişah bu sefer aynı hediyeyi Şeyh Abdülmecit Sivasi'ye gönderdi. Onun kabul etmesi üzerine bir gün padişah kendisine bu hediyeyi Aziz Mahmut Hüdayi'ye gönderdiğim halde kabul buyurmadılar dedi. Abdülmecit Sivasi de padişahım Aziz Mahmut Hüdayi bir ankadır. O laşeye tenezzül etmez cevabını verdi. Padişah Birkaç gün sonra, Aziz Mahmud Hüdayi'nin sohbetine gidince, geri gönderdiğini sediyeyi, Abdülmecit Sivasi Efendi kabul etti, dedi. Bunun üzerine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Sultanım, Şeyh Abdülmecit, bir deryadır. Ona bir parça necaset düşmekle pislenmiş olmaz, diyerek zarifane bir cevap verdi. Sultan Ahmet Han, Büyük bir cami yaptırmak istiyordu. Kararını verdi ve yerini tespit ettirdi. Temel atma merasimi için hocası Aziz Mahmut Hüdayi ve diğer alimleri davet etti. Kurbanlar kesildi. Temel atmak için ilk kazmayı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri vurdu. Padişah yoruluncaya kadar temel kazdı. Böyle bir başlangıçtan yıllar sonra cami tamamlandı ve açılışını yapmak ve Cuma hutbesini okumak üzere Aziz Mahmudü Dahi'ye davet edildi. Ancak o gün beklenmedik bir şey oldu. Önce bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Sonra fırtına ile beraber denizde dalgalar büyüdü, yükseldi ve şiddetlendi. Bu şartlar altında Üsküdar'dan Sarayburnu'na geçmek imkansızlaşmıştı. Ne var ki Aziz Mahmudü Dahi Hazretleri Padişah'a söz vermişti. Bu sebeple Üsküdar iskelesine geldi ve bir kayık kiralayarak içine atladı. O binince sadık talebeleri durur mu? Hemen onlar da bindiler. Böylece Aziz Mahmut Hüdayi yanında birkaç talebesiyle birlikte saray burnuna doğru açıldı. Allahü Teala'nın izniyle Aziz Mahmut Hüdayi'nin himmeti bereketiyle kayığın ön, arka ve yanlarından. Bir kayık mesafesinde deniz süt liman oluyor, dalgalar kayığa hiç tesir etmiyordu. Bu şekilde herkes korkudan denize çıkamazken, Aziz Mahmud Hüdayi, kayığıyla selametle karşıya geçti. Üsküdar ile Sarayburnu arasındaki bu yola, Hüdayi yolu dendi ki, fırtınadan uzak, selametle gidilen bir deniz yolu olduğu kabul edilir. Bu sırada Ahmet Han da, Fevkani Kasr-ı telaş ve üzüntü içerisinde hocasını bekliyordu. Aziz Mahmut Hudayi tam köşkün yanına gelince müthiş bir gümbürtü koptu. Kulakları sağır edecek şekilde patlayan gök gürültüsünün ardından düşen yıldırım Kasr-ı Hümayun'un bir yanını çökertti. Bina allak bullak olmuş, ne padişah dışarı çıkabiliyor ne de bir kimse içeri girip onu kurtarabiliyordu. Ancak Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri hiç telaşlanmadılar. Kimsenin de telaşlanmasına fırsat vermediler. Hemen Kasr-ı Hümayun'un çöken tarafına asasını dayayıp binanın yıkılmasına engel oldu. Sonra padişahı ve yanındakileri tek tek köşkten indirdiler. O sırada dayanak direkleri de getirilmiş ve çökmekte olan binaya destek yapılmıştı. Köşkteki son kişinin de inmesini mütakip, gerekli tedbirlerin alındığını gören Aziz Mahmud Hüdayi, bastonunu dayadığı yerden çekti. O anda inanılmaz bir olay oldu. Küçük bir bastonun çektiği yüke, direkler dayanamayıp çatır çatır kırıldı ve bina çöktü. Bu olayı gören herkes, Aziz Mahmutuhi Hazretlerine daha fazla gönülden bağlandı. Artık yağan yağmur ve kopan fırtına kimsenin umurunda değildi. Büyük bir alayla Sultan Ahmet Camii'ne gelindi. Sonra cami büyük mürşidin eli ve duasıyla ibadete açıldı. Sultan Ahmet Han bir gün bazı devlet elkanığı ile gezmeye çıkmışlardı. Ormanlık bir alanda istirahat ederlerken, hizmetçiler bir koyun kesip kızartarak padişaha ikram ettiler. Sultan Ahmet Han, besmele çekerek elini pişmiş ete uzattığı an, Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri birden belir verdi. Padişaha, ''Sultanım, sakın yemeğiniz, o et zehirlidir.'' buyurdu. Etten bir miktar kesip, Orada bulunan bir köpeğe verdiklerinde köpeğin derhal öldüğü görüldü. Zamanın padişahı Sultan Ahmet Han, vezirlerinden birini azletmiş, mührünü de Üsküdar tarafında oturan bir başka vezire göndermişti. Yolda mührü götüren haberci, bir deniz kazasına tutulduğu için mührü denize düşürdü. Mührün denize düştüğünü öğrenen padişah Aziz Mahmut Hüdaiye'ye gidip durumu anlatınca o da postekisinin altına elini uzatmasıyla suları damlamakta olan mührü padişaha teslim etti. Sultan Ahmet Han hocası Aziz Mahmut Hüdaiye Hazretleri'ni ziyarete gitmişti. Bir müddet sohbetten sonra atlarına binip gezintiye çıktılar. Karaca Ahmet Mezarlığı'nın yanından geçerlerken Aziz Mahmut Hüdayi padişaha dönerek Sultanım ister misiniz bugün size bir şey göstereyim diye sordu Sultanın isterim demesi üzerine Aziz Mahmut Hüdayi kabristanlığa dönerek kalkınız dedi bu hitap karşısında bütün ölüler arpa başağı gibi kabirlerinin içinde dikili verdiler padişah bu hali gördükten sonra Aziz Mahmut Hüdayi Ölülere hitaben, yerinize dönünüz, emrini verdi. Bütün ölüler eski hallerini aldılar. Sultan Ahmet Han, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ayak izinin bulunduğu bir taşı, Mısır'daki Kayıtbay Türbesi'nden İstanbul'a getirmiş ve Eyüp Camii'ne koydurmuştu. Sultan Ahmet Camii tamamlanınca da ayak izinin bulunduğu taş, Oradan alınarak buraya nakledildi. Nakil işinin yapıldığı günün gecesinde Sultan Ahmet şöyle bir rüya gördü: Bütün padişahların hazır bulunduğu yüce bir divan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kadılık yapmaktadır. Kayıtbay, türbesini ziyarete vesile olan Kademi Şerif resmini kendi camiine nakleden Sultan Ahmet Handan davacıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davacıyı dinledikten sonra kadem şerifin alındığı yere geri verilmesi istikametinde karar verir. Suçlu mevkiinde oturan Sultan Ahmet Han kanter içerisinde uyanır ve derhal hocası Aziz Mahmud'un yanına giderek gördüğü rüyayı ona anlatır. Aziz Mahmud Hüdayi emanetin derhal yerine gönderilmesi şeklinde yorumlar ve kademi şerif taşı tekrar kayıt bay türbesine iade edilir. Bu hadise üzerine Sultan Ahmet Han kademi saadeti peygamberi şeklinde bir sorguç yaptırıp Cuma bayram ve diğer resmi günlerde bereketlenmek için hilafet sarığına takmaya başladı. Ayrıca bir tahta üzerine resmedilen kademi şerifin kenarına da. Nola tacım gibi başımda götürsem daim kademi resmini Hazreti Şah Resulün gülü gülzarını büvvet o kadem sahibidir Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün kıtasını kendi hattıyla yazıp hocası Aziz Mahmuda gönderdi. O da bunu dergahının duvarına astırdı. Aziz Mahmud Hüdayî Hazretleri bir gün Sultan Ahmet Han'ı ziyarete gitmişti. Padişah, ''Efendim, Seyyid abdülkadir Geylani Hazretlerinin kıyamet günü talebelerine ve pek çok günahkar mü'mine şefaat edeceği hakkında rivayetler var. Bu rivayetlerin doğruluğu hakkında ne buyurursunuz?'' diye sordu. Aziz Mahmud Hüdayî, Padişahın bu sorusuna hemen cevap vermedi. Bir müddet murakabe halinde kaldıktan sonra, ''Bu söz doğrudur.'' buyurdu. Padişah, ''Efendim acaba zat ı Âlinizin bizlere bir vaadiniz ve müjdeniz yok mudur?'' diye sorunca, Aziz Mahmud Hüdayi, ellerini kaldırarak, yaran bir kıyamete kadar bizim yolumuza katılan Bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize talebe olanlar denizde boğulmasınlar, ömürlerinin sonunda fakirlik görmesinler, imanlarını kurtararak gitsinler ve öleceklerini bilip haber versinler diye dua eyledi. Alimler ve evliyâ-i bu duanın kabul olduğunu, bu yola mensup kişilerin hiç denizde boğulmadıklarını ve pek çok kimsenin de vefatlarına yakın öleceklerine haber verdiklerini bildirdiler. Nitekim Sultan Ahmet Han da öleceğini bilip haber verdi. şan Yüce Padişah 1617 senesinde hastalandı. Sırtında bir yara çıkmıştı. Mabeyinci Mustafa, Sultanın vefatından bir gün önce huzurundayken Sultan Ahmet Han'ın odada sahibini göremediği kimselere dört defa ve aleykümselam dediğini işitti. Bunun sebebini padişaha sorduğunda Sultan Ahmet Han şu anda yanıma Hazreti Ebu Bekr Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali geldiler. Bana sen dünya ve ahiretin sultanlığını kendinde toplamışsın. Yarın Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem yanında olacaksın buyurdular cevabını verdi. Hakikaten Sultan Ahmet Han ertesi günü vefat etti. Cenazesinin yıkanması için Aziz Mahmut Hüdayi davet edildi. Ancak o sultanımı çok severdim. Şimdi dayanamam. İhtiyarlığım sebebiyle beni mazur görün buyurdu ve talebelerinden Şaban dedeyi gönderdi. Kimya ilmini öğrenmeye merak eden bir kimse, Aziz Mahmud Hüdayi hazretlerinin bu ilimdeki maharetini, bilgisini öğrenmişti. Bir gün huzuruna çıkarak, kimya ilmini öğrenmek istediğini arz etti. O anda Aziz Mahmud Hüdayi, dergahının bahçesinde bir asma ağacının altında, istirahat ediyordu. Hiç kimseyi reddetmek adeti olmadığı için talebenin bu arzusunu kırmadı. Yeni talebe bu hususta bir marifet göstermesi için ısrar edince Aziz Mahmut Hüdayi asma ağacından bir yaprak kopardı. Yaprağın üzerine bazı dualar okuduktan sonra talebenin hayret dolu bakışları arasında yaprağın altın olduğu görüldü. Talebe fazla ısrar edince bu hali üç kere tekrar etti. Talebenin maksadı, tekrarlar esnasında duayı öğrenmekti. Öğrendiğine kanaat getirince, bu iş çok basitmiş, ben de yapabilirim diyerek, asmadan bir yaprak aldı ve üzerine öğrendiklerini okudu. Fakat asma yaprağı bir türlü altın olmadı. Sonra, ''Efendim, ben de sizin okuduklarınızın aynısını okuduğum halde, asma yaprağı altın olmadı.'' ''Bunun sebebi acaba nedir?'' diye sordu. Aziz Mahmut Hüdayi de ''Evladım, kimyayı öğrenebilmek için önce nefsi terbiye etmek icap eder. Nefsi kimya etmeden bu hallere, bu marifete kavuşulamaz.'' buyurdu. Aziz Mahmut Hüdayi zamanında İstanbul'da veba salgını olmuştu. Öyle ki her gün yüzlerce insan vebadan ölüyordu. Her evi üzüntüye boğan bu afet karşısında halk toplanıp Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine başvurdular. Dua edip salgından kurtulabilmeleri için talepte bulundular. Fakat Aziz Mahmut Hüdayi bu gibi işlere karışmak bize uygun değildir buyurduysa da halk dua etmesi için ısrar ettiler. Onların bu ısrarlarına dayanamayan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Karaca Ahmet Mezarlığına gidiniz. Bir servi ağacının altında sadece hasırı bulunan yaşlı bir kimse oturur. İsmine hasırlı dede derler. Onu bulunuz ve derdinizi anlatınız. Şayet reddederse bizim gönderdiğimizi söyleyiniz, dedi. Herkes sevinç içinde Karacaahmet mezarlığına gitti. Hasırlı dedeyi bulup durumu anlattılar. Hasırlı dede, önce kabul etmedi. Aziz Mahmut Üdai tarafından gönderildiklerini öğrenince derhal ayağa kalkarak ellerini kaldırdı ve dua etti. Sonra gelenlere dönerek öyleyse bugün bir kişinin cenaze namazı da kılınsın, hastalık bitsin, kökü kurusun dedi. O günden sonra İstanbul'da veba salgınından ölen kimse olmadığı söylenir. Zengin bir kimse Aziz Mahmut Huday'ın üstünlüğünü görmek, anlamak için huzuruna gitti. Hiç kimseye göstermeden Aziz Mahmut Huday'ın seccadesinin yanına elindeki altın dolu keseyi bıraktı. Ayrılmak için izin isteyince Aziz Mahmut Huday ona bırakmış olduğunuz altınlar ile hem dünya hem ahiret mamur edilebilir. Altın veliye de deliye de lazımdır. Onun için bu altınları hayır yoluna sarf etmek üzere kabulünde bir mahsur görmüyor, reddetmeyi uygun bulmuyorum deyince o zengin efendim, kalbimde gizlediğim şeylere aynen ifade ettiniz dedi ve Aziz Mahmutüdai'ye muhabbeti ve hürmeti artmış bir şekilde huzurdan ayrıldı. Aziz Mahmutüdai Hazretleri 1628 senesinde hakiki aleme göçtü. Vefatından önce talebeleriyle ve tanıdıklarıyla helalleşti. Vasiyetini yaptı. Son nefeste de kelime-i getirerek ruhunu teslim etti. Türbesi Üsküdar'da bulunan dergâhındadır. Aşıkları onu ziyaret etmekte, feyz ve bereketlerinden istifade etmektedirler. Hayattayken erkek evlatlarının hepsi vefat etmiş olan Aziz Mahmud-i nesli, kızları vasıtasıyla devam etmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, oğullarından birisinin sünneti için yaptırdığı merasim dolayısıyla, dünyaya meyletti denilmesi üzerine şu şiiri yazdı. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hakikat üzere anlayıp bilen sen ne verdinse odur. Dahi nemiz var. Tutan elu ayak senden gelüptür. Gören gözü kulak senden gelüptür. Efendi dil dudak senden gelüptür. Ne verdinse odur dahi nemiz var. Hüdaya, biz bu zatı kanda bulduk, neye efal sıfatı kanda bulduk, fenayı ya sebatı kanda bulduk, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Bizim ahvalimiz, ey hayyu kayyum, Cenab-ı Pakine hep Cümle malum, buyurdun oldu, illa kaldı madum, ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hüdayiyi sen eriştir murada, senindir çünkü hüküm arzu semada, efendi dahli yok gayrın arada, ne verdinse odur dahi nemiz var. Hak aşıkları dünyanın cilvelerine aldanıp ebedi baharın nimetlerini unutmazlar. İrfan denizlerine daldıkları için ölmezliğin sırrını bilip kara topraklardan cennet bahçelerine pencereler açmışlardır. Niyaz elleri her zaman Allah'a yalvarır. Cemal nurları her zaman gönülleri aydınlatır. Hak âşıkları için en büyük gıda zikir ve ibadettir. Bunları yüksek mertebeye çıkaran da ancak ilahi aşk olmuştur. İşte Aziz Mahmud Hüdâhi bunlardandır. Bakınız ne diyor. Kim Umar senden vefayı yalan dünya değil misin Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin Yürü hey vefasız yürü sensin hod bir köhne karı nice yüz binerden geri kalan dünya değil misin Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahiri kar üryan edip, soyan dünya değil misin? kastedip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne, gülen dünya değil misin? Eğer şahı, ı eğer bende, Her kişiyi salan bende, Kimse mekan tutmaz sende, Viran dünya değil misin? Sihrile donatıp kendin, Meydana salan semendin, Aleme mihnet kemendin, Salan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan çok kişiden artakalan nice kere boşalarak dolan dünya değil misin Nur kervanına katılan veliler insanlığın saadet yıldızlarıdır Bu yıldızlar karanlıkta kalanlara yol gösterir ışık verirler Aynı zamanda başların tacı ve gönüllerin sultanı olan veliler, Yüce Mevla'nın hakikati haber veren ve yaşayan salih kullarıdır. allah Teala'nın Teâlâ'nın manevi denizinde yıkanan, nurlardan yudum yudum içen ve bu mertebeye erişmek için muhabbet ateşinde yanmayı aşk sanatı edinen Velilerin gönülleri köpük köpük taşar. Bunların kalplerinde Allah rızasının ağaçları yeşermiştir. Bunların kalp gözleri açılmış olup, ilahi nurun sürmesi çekilmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi bunlardan olmuştur. Bizi de onu sevenlerden eyle ya Rab.